Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali Nebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İnanıp inanmamak için Hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günah ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık, uykunuzu bir dinlenme yaptık. Belirli bir ölçüde uyumakla beden dinlenir ve yorgunluklar giderilir. Bilim adamları günde altı saatin yeterli olacağını söylemişlerdir. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın ayrılma, haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. O gün, sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün, gök, kapı kapı açılmış, Dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Sonsuza dek kalmak inkarcılar içindir. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız... Yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı. Artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler bağlar göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler bunlar Rablerinden bir mükafat yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır. Ki, ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün, ruh, Cebrail ve melekler, saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Naziat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen Naziat yani söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere, Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını, yavaşçacık alanlara, gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere, bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki, elbette kıyamet kopacak. Bu cümle yeminin cevabıdır. O gün, Yeri şiddetli bir sarsıntı saracak Ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek O gün kalpler korkudan titriyecek İnsanların utançtan gözleri yere dikilecek Onlar dünyadayken Biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı derler Onlara evet Allah her şeye kadirdir denilince öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür dediler. İyi bilin ki o zor değildir ancak o suğura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes Vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git çünkü o azdı. Otorite ve gücüne güvenip Rabbini tanımadı. Gücünü ve sistemini Rableştirdi. Peki küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak sırt çevirdi. Derken halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. ''Ben sizin en yüce Rabbinizim.'' dedi. Ülkede otorite firavun olduğu için açıkça Rabbini ilan etmişti. Hz. Musa'nın Allah'a iman ve teslimiyet davetini kabul etmedi. Etse biliyordu ki Allah'ın emirleri öncelik ve geçerlilik kazanır. Böylece onun yönettiği insanlar üzerindeki otoritesi Rab'lik iddiası elinden giderdi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Fakat o bunu bilmiyordu. Allah da onu hem ahiretin hem dünyanın ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi. Deha kelimesi, deve kuşu yumurtası şekline getirdi manasına geldiğinden elips şeklinde diye tercüme ettik deha kelimesinin yapıp döşeme anlamı da vardır. Ondan suyunu ve otlağını çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez, en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet, onun varacağı tek yerdir. Resulü, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sende onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar, o kıyamet gününü gördükleri gün dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. ABS suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese Yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, âmâ bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret.'' diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber, ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Rasul, sen ne biliyorsun? Belki o, Senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden övde ihtiyaç duymayana gelince sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Müslümanlar için zenginliğinden dolayı hiç kimseye iltifat etmeme uyarısı vardır. Fakat sana koşup gelen kimse... Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belliyip öğüt alır. O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. O kahrolası asi insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, sipermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, Eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün, onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Bir takım yüzler, o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerinde o gün, üzeri tozludur. Üstelik onları toz, topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar, İnkârcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman berahim Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanı suğra üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, Ne zaman batacak bu alem diye etmek eder. Cenab-ı Hak dileyince çekimleri o yok eder. O zaman kaybolacak bütün dünyalık değerler. Yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken on ayrı gebe develer bile dehşetten başıboş salı verildiğinde, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde, nefisler eşleştiğinde Ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde, diri diri toprağa gömülen kız, hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda, Canlanmış cenilerin kürtaj edilmesi de bu ayetin hükmü kapsamındadır. Amellere ait defterler açılıp yayıldığında, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, Cehennem daha da alevlendirildiğinde, cennet müminlere yaklaştırıldığında, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. Hayır. Yine yemin ederim, gündüzleri o sinip gizlenen ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara, doğuş noktalarında, kararmaya yöneldiği zaman geceye ...veya ağarmaya. Burada bu mana tercih edilmiştir. Nefes nefes ağarmaya başladığı zaman... ...Sabaha ki... ...Muhakkak o Kur'an... ...Arşın sahibi Allah katında... ...Yüksek mevkiye sahip... ...Çok şerefli... ...Güçlü bir elçinin... ...Cebrail'in... ...Allah'tan getirdiği sözüdür. Orada... ...Mele-i meleklerce kendisine... İtaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. Yahut o, gaybı zanna dayanarak söyler diye suçlanamaz. Bu mana, bazı kıraatlerin danini, zanin okuyuşuna göredir. O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde, Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere, bir öğüt ve uyarıdır. Fakat, Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnsan her istediğini yapamaz ve elde edemez. Bunun için Allah Teala'nın dilemesini ve dilemizi kabul etmesini ondan usulüne uygun bir şekilde istememiz lazımdır. Feyzül Furkan, Kur'an-kerim meali. Okuyan Erol Eren. Dipnotlar. Fatih Özkul